Allahu Teala min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi ala nabi muhtar Ve ala alihi ve sahbihi al-athhar. Ve ala jamil enbiyai vel murselin el abrash Kıymetli kardeşlerim, geçen ders Abdullah İbni Mes'ud'un bir sözüyle dersimizi kapattık. İstiyorum ki o sözle de bugünkü dersi açayım. Tekrardan o sözü size bir hatırlatayım. Ve o sözün üzerinden de bugün yürümeye çalışalım, yürümeye gayret edelim. Çünkü Peygamber ve vesselamın o güzide sahabesi, o her haliyle bize örnek olan, model olan, Güzel bir alimi nübüvet medresesinin gözde talebelerinden ve alimlerinden olan İbn-i Mesud radıyallahu anhu her şeyiyle çok şey söyler de o sözüyle de bugünkü dertlerimize derman olabilecek bazı güzellikleri bize hatırlatmıştı. Söz şöyle başlıyordu ortadan kalkmadan ilme sarılmalısınız demek ki ilim bir gün gelecek ortadan kalkacak. Onun ortadan kalkması ilim sahiplerinin yok olup gitmesidir. Alimlerin yok olması da ilmin ortadan kalkmasıdır. İlme sarılınız. Çünkü siz ona ne zaman muhtaç olacağınızı bilemezsiniz. Öyle insanlarla karşılaşacaksınız ki Kur'an'ı arkalarına attıkları halde sizi Allah'ın kitabına Çağırdıklarını iddia edecekler. Birkaç şey söylemiştim bununla alakadar. Onun için bugün söylemeyeceğim. İlme sarılınız. Bidatleri ortaya çıkarmaktan uzak durunuz. Gereksiz detaylara girmekten, Size faydası olmayan şeylere dalmaktan uzak durunuz. Bu sözün son cümlesi de şöyleydi. Ve aleykum bil atiq. Siz... Eskilere sarılınız. O eskilerin de ne olduğunu söylemiştik. Aslında işaret edilen şey sahabedir. Biz genel anlamda selefi salihin diye anlamıştık. Biraz daha anlaşılır kılmak için de İslam'ın büyüklerinin yürüdüğü yol demiştik. Abdullah İbni Mesud böyle bir tavsiyeyi yaparak ve bir yönüyle de bir işarette bulunarak bize doğru yolda nasıl doğru yürüleceğine dair bazı şeyleri de vererek bu sözüyle de yine bazı mesajları veriyor. İnşallah biz de alanlardan oluruz yolumuzu o güzel yolun yolcularından ederiz. Onların yollarını yol ediniriz kendi yolumuzu ve yürüdüğü yürüyüşümüzü onlara benzetiriz. Bu manada bir gayret içerisinde oluruz. Bizim de zaten gayretimiz ızdırabımız bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim sahabeden başlayıp günümüze kadar İslam dediğimiz bu aziz din alimlerin örnekliliğiyle bizlere kadar geldi. Biz bir ilim medeniyetiyiz alimlerimiz o medeniyetimizin işaret taşlarıdır yolun işaret taşlarını da onlar koyduğu için biz onların rehberliliğinde yürürüz onun için Allah'a itaat ederiz onun için Resulüne itaat ederiz onun için Allah ve Resulüne itaat eden ve o çizgiyi zedelemeyen ulul emre itaat ederiz. Ulul emri sadece devlet başkanı olarak anlamayın eğer Müslümanların kendilerine ait bir devleti yoksa o zaman alim ulul emir yerindedir. Ehliyet sahibi, liyakat sahibi Allah'ın kitabına tam anlamıyla sadık kalan Allah'ın kitabının gereklerini yerine getiren o Resul'ün işaret ettiği şeylere tam anlamıyla teslim olan ve bunu ortaya koyan alimlere de o şekilde itaat etmeyi vazife olarak biliriz. Bunu bildiğimiz için zaten bu yolda yürüyenler de sık sık bu hakikati bize hatırlatırlar. Şimdi biz selefi salihin dediğimiz ki bu kelimeyle ile biraz işimiz var bugün bir daha döneceğim. İslam öncesinde İslam tarihinde bizden önceki süreçlerde bize yol işareti rehberlik yapan o alimlerimizi çeşitli ifadelerle ifadelendirmişiz ama aleyhissalatü vesselam efendimiz aslında bu işin tam anlamıyla ne anlama geldiğine ait de bize bir ölçü koymuş zaten hatırlarsanız çok kullandık o hadisi geçmiş derslerimizde de aleyhissalatü vesselam efendimiz dedi ki insanların en hayırlıları benim asrımda yaşayanlardır sonra bunları takip edenlerdir sonra da onları takip edenlerdir burada efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabe neslini işaret ediyor Sahabeyi ihsan ile takip eden nesle tabi'in nesli deniyor. Tabi'in neslini işaret ediyor. Tabi'in neslini ihsan ile takip edenlere de etba tabi'in ya da tebe'üt tabi'in deniyor. Onları işaret ediyor. Hadisi bize nakleden İmran bin Hüseyin radıyallahu anhudur biliyorsunuz. Burasında tam hadisin bu kısmında diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrını zikrettikten sonra iki asır mı üç asır mı zikretti tam hatırlamıyorum. Yani etbayı tabiinin arkasına bir nesil daha aleyhissalatü vesselam efendimiz eklemiş de olabilir. Burada da bırakmış olabilir orayı tam hatırlamıyorum diyor. Bu hatırlamamasını da ortaya koyuyor ki bu da aslında hadis rivayetindeki titizlik noktasında İmran bin Hüseyin'in hassasiyetini anlamamız açısından da güzel bir örnektir. Ama hadis devam ediyor. ve vesselam Efendimiz diyor ki bu sonuncuları takiben öyle insanlar gelir ki yani o saydığı Hayırlı nesillerin arkasından öyle insanlar gelir ki kendilerinden şahitlik istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Yani boş boş konuşurlar. Dillerinin ayarı yoktur. Ölçüsü yoktur. Her şeye söyleyecekleri sözleri vardır. Hakikattir doğrudur şudur budur buna bakmazlar. Bir şey duydular mı hemen ben de bunun karşısında bir şeyler konuşayım diyerek ilimsiz bilgisiz. Onlar da bir şeyler söylerler. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada söylediğini biz böyle anlayalım. Kendilerinden istenmediği halde şahitlikte bulunurlar. Böyle oldukları için onlar ihanet içindedirler diyor aleyhissalatü vesselam. Bundan dolayı da onlara itimat olunmaz. Yani emniyeti zedelemişlerdir. Nezirlerde adaklarda bulunurlar yerine getirmezler. Bakın bir de tasviri var Efendimizin sözün sonunda. Onların en önemli özellikleri de tembelliklerinden dolayı şişmanlık zuhur etmeleri. Şişmanlık onların bir özelliği olarak gelip onların üzerine oturmaları. Göbekliler mi dersiniz? Başka başka izahlarınız mı olur? Başka başka şeyler mi söylersiniz buna? Onu bilmem ben ama burada ve vesselam efendimiz... Tembelliklerine işaret ederek onların böyle de bir hale varacaklarını söylüyor. Bazı rivayetlerde bir cümle daha ziyade vardır. Yemin talep edilmemesine rağmen yemin ederler. Yani çokça yemini kullanırlar. Bu hadis Bukhari'nin kaç babında ayrı ayrı geçen bir hadistir. Müslim'de geçen bir hadistir. Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesa'i'de ile ahir en temel hadis kitaplarında geçen bir hadistir. Tabi hadis birçok alandan aslında mesajlar verir bize. Ben geçmiş derslerde çokça bu hadise atıflarda bulunduğum için hadisi her boyutuyla ele alacak değilim. Ama asıl bugünkü konumuzla alakadar olarak sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz en hayırlı üç nesli nazarlarımıza veriyor. Hayırlı sırasını da kendine yakın olmakla belirliyor. Benim asrımda yaşayanlar. Onlardan sonra onları takip edenler onlardan sonra da onları takip edenler diyerek sahabe tabi'in etba-i tabi'in neslini insanlık tarihi içerisinden çıkmış en hayırlı nesil olarak bize gösteriyor. Şimdi geçmiş ulemayı biz bu üç kavram içerisinde sınıflandırabiliriz ama bir de selefi salihin halefi sadıqin diyerek de bir tarif var. Selefi salihin dediğiniz zaman genel anlamda aleyhissalatü vesselam efendimizin işaret ettiği o üç nesli bir anda sınıflandırıyorsunuz. Bizim selefimiz kimdir diye sorulduğu zaman biz göksümüzü gere gere bu hadise binaen sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'in deriz. Belki ondan sonraki nesli de onun içerisine dahil ederiz selef uleması dediğimiz zaman onları kastederiz. Halefi sadıkin dediğimiz zamanda o sayılan nesillerin arkasından gelen ama sadakat çizgisini asla zedelemeyen bir yönüyle o sadakati en üst düzeyde ortaya koyan sadıklığı bu işin vazgeçilmez azı olarak bilen kendinden önce bu yolda yürüyenlerin Ayak izlerine basarak yürüyen ve onların miras olarak bıraktıkları o ilmi tüketmeyen, üreten onlara da halefi sadıqin deniyor. O halefi sadıqinde nereye kadar gelir buna ait kitaplarımızda izahlar var. Bir de şöyle bir taksimat var. Mutekaddimin, muteakhirin. Öncekiler, sonrakiler. Mutekaddimün ulema dedikleri zamanda yine aynı buna işaret eder ama bazı kitaplarımızda hicri dördüncü asra kadar olan alimler Mutekaddimün ulemadan sayılır. Ondan sonra yedinci asra kadar sekizinci asra kadar olan alimler ise Muteakhirun ulema diye isimlendirir. Yani yine onlardan sonra gelenler. Şimdi bizim asıl konumuz hadis. Hadisle alakalı dediğimiz zaman evet bu sınıflandırmalar kullanılır ama bir de hadis tarihi açısından süreçler ve dönemler nazarımıza verilir. Ben bu süreçleri ve dönemleri 8 başlık altında size takdim edeceğim açıklamayacağım izah etmeyeceğim o ayrı bir konu bizim asıl konumuz zaten o değil biz başka bir konuya doğru şimdi yürüyoruz. Ama 8 ana başlık dediğim zaman içinizde talebeler var hocalar var biliyorum ki onlar hadis tarihini çok iyi biliyorlar. Şöyle bir şey hemen içlerinde belirebilir. Dört taneydi hoca nereden bunu sekize çıkardı diyebilirler. Evet dört taneydi ama ben işi biraz başından alıyorum. Arkayı da dahil ederek sekiz tane basamakta bu işin aslında incelenmesi gerektiğini söylüyorum. Bu da bu görüşün bu tespitin daha isabetli olduğu kanaati olduğu için ben de bunu söylüyorum. Dört tane olarak söyleyenler hıfz dönemi. Kitabet dönemi, tedvin dönemi ve tasnif dönemi diye dördü ayırırlar. Sekiz başlık altında biz incelediğimiz zaman bu dördü var zaten içinde. Ama o dörde bir dört tane daha ilave var. Nedir bu sekiz dönem? Birincisi biz işi ve vesselam efendimizden başlatmalıyız. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi. Bu dönem nübüvvet dönemidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anlatıyor, anlattığını uyguluyor. Dolayısıyla bir hadis tarihinden bahsedeceksek en başa yazacağımız sınıf bu sınıf bu süreç olmalı. Doğrudan anlatım ve uygulama dönemi olmalı. İkincisi şifahi anlatım ve hıfz dönemi bu dönem sahabe dönemidir. Şifahi olarak sözlü olarak rivayetler aktarılıyor ve ve bu rivayetler ezberleniyor hafızalarda saklanıyor. Sahabe döneminde genellikle yapılan bu idi. Üçüncüsü kitabet ve takyit dönemi. Bakın bu dönemi sahabeden başlatmıyoruz biz. Geçmiş dersleri hatırlayın kitabeti nereden başlatıyoruz biz? Aleyhissalatü vesselam Efendimizden o dönemde de hadisler kayıt altına alındı. O dönemde de sahabeden bazılarının özel hadis mecmuaları risaleleri vardı. Dolayısıyla kitabet dönemi sahabe dönemiyle beraber başlamalı ama nübüvvet dönemi de onun öncesine eklenmeli. Dördüncüsü tedvin toparlama dönemi ki tabi'in dönemidir. Artık hadisler daha farklı bir biçimde toparlanmaya gayret gösterilir. Tabi her dönemde öne çıkan isimler var. Farklı farklı hadiseler olaylar var. Onlar işin ayrı bir boyutu. Beşinci dönem tasnif sınıflandırma dönemidir. Tebe-i tabi'in dönemi tasnif dönemidir aslında. Alel-Ebvab baplara göre konu konu artık hadis kitapları başlıyor oluşturulmaya. Ve alel-Rical ravilere göre yine o isimler altında... Bir yönüyle sınıflandırılıyor. İşte bu sınıflandırma tasnif dönemidir. Hadisin altın çağı da bu dönemdir. Bu altın çağın altın kahramanları var. O bir sonraki dersimizin konusudur zaten. Özellikle oradaki bazı şahısların... Gayret ve çabalarını bizim bu kürsüden dillendirmemiz ve bizim anlamamız gerekir. Hadisin değer ve kıymetini iyice anlayabilmemiz için. o Dolayısıyla o tasnif dönemi ayrı bir bahis altında zaten bizim konumuz olacak. Altıncı dönem şerh açıklama dönemi tebe-i tabiinden başlar sonrası da devam eder. Hadislerin açıklandığı ne anlama geldiğini izahların yapıldığını... Uzun uzun şerhlerin yazılmaya başladığı dönemdir bu dönem. Yedinci dönemi taklit ve doktrin mektepleşme dönemi. Artık güçlü şerhlerle beraber oluşan bir süreç var. O şerhler de ayrı ayrı ele alınması gerekir ama mektepleşme sürecidir bu yedinci süreç. Sekizinci ve son süreçte şudur. Anlama ve kavrama dönemi. Biz şu anda bu süreçteyiz. Kıyamete kadar da bu süreç bitmeyecek. Çünkü Müslümanlar Aleyhissalat ve selam efendimizin hadislerini kıyamete kadar anlamaya devam edecekler. Anlamak da zorundalar artık o günkü ihtiyaçlar o günkü sıkıntılar neyse ona göre yeniden o nebevi miras ele alınacak dertlerin dermanı ona göre orada bulunmaya çalışılacak bir şekliyle Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın söylediği sözler o çağın o zamanın o zeminin ihtiyaçlarına göre yeniden açıklanacak şerh edilecek dolayısıyla bu kapı bu süreç 8. süreç sonuna kadar devam edecek belki hadis tarihini yazanlar ilerleyen süreç lerde bu 8. süreci de kendi altında bazı başlıklara ayırabilirler. Farklı farklı sınıflandırma yapılabilirler. 8 olan bu süreç belki 9'a belki 10'a belki farklı bir rakamada ulaşabilir ama şu anda bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla bu. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bilgiyi burada biz söyledik. Asıl konumuza şimdi girelim. Dersimizin bugünkü başlığı ne? Bereketlenen zamanlar ve zeminler. Bir bereketten bahsediyoruz çok büyük bir bereketten hatta akılları durduran bir bereketten zaten bereket böyle bir şeydir biliyor musunuz bereketin izahı mümkün değildir bereket eğer Allah tarafından verilirse mesela diyelim ki zamana verilirse Herkes için 24 saat olan o zaman dilimi bereketlendiğinde zaman içinde zaman oluşur. Allah zaman içinde zaman yaratır. Çünkü Allah zamanın haşa mahkumu değil sahibidir, malikidir. Zaman içerisinde zaman yaratmaya da Allah muktedirdir. Eğer zamana bereket verirse böyle olur ve akıllar durur. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar iş nasıl ortaya çıkar diye insan hayret edebilir. Eğer zemine bereket verirse Cenab-ı Hak engelleri kaldırır. Şimdi bile akılların almayacağı şekillerde bazı şeylerin ortaya çıktığına şahit olursunuz. Nasıl kalkar ta Semerkant'tan? Medine'ye kadar gelir Medine'den kalkar Mısır'a gider Mısır'dan kalkar Basra'ya gelir Basra'dan kalkar tekrardan Taşkent'e gider oradan kalkar Kufe'ye gider Kufe'den kalkar bir daha Mısır'a uzanır oradan oraya oradan oraya bir ömür bineğin üzerinde geçer ve o bir, bir ömür bineğin üzerinde geçerken bir taraftan da arkasında büyük bir miras bırakarak gider Bugün masa başlarında önümüzde bilgisayar, elimizin altında internet gibi bir nimet, dijital kütüphane kütüphaneler elimizin altında, her birimizin harici disklerinde binlerce hatta milyonlarca kitap var. Bu kadar kaynağa, bilgiye erişim kolayken olması güç olan nice şeyler o gün imkansızlıklar içerisinde olduğuna şahit oluyorsunuz. İşte Allah bereket verince Birileri için 24 saat 240 saate çıkabiliyor. 24 saatte yapılabilecek bir iş bakıyorsunuz birileri için yapılamayacak işler birileri için daha farklı bir biçimde ortaya çıkabiliyor. Çünkü Allah eğer bereket ihsan ederse böyle bir hale geliyor. Biz bu bereketin sahabe nesliyle beraber sonraki nesillerde Özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin emanetlerine sadakat gösterildiği zaman dilimleri içerisinde nerelere vardığına ait onlarca yüzlerce hatta binlerce şey okuyoruz. İnanın ki sadece meselenin o ayağını bugün burada işlemeye çalışsak bir sürü şey dememiz lazım. Düşünün okuma yazma oranının ne kadar az olduğunu geçmiş derslerde söyledim. Yazı malzemesinin ne kadar az olduğunu da söyledim. Bu kadar sıkıntılı bir zaman içerisinde Hazreti Ömer döneminde İslam coğrafyasında sayıları sayılmayacak kadar küttaplar, medreseler çoğalıyor. İlim halkalarının sayılarını tutmak mümkün değil. Alimlerin sayılarını Tespit etmek ortaya koymak mümkün değil medreseler bu manada ne kadar önemli bir noktaya varıyor buna ait birçok şey söyleyebiliriz birçok şey örnek olarak verebiliriz bakın sahabe döneminden başlayarak birkaç şey söyleyeyim size miksurun dediğimiz çok hadis rivayet eden sahabiler Ebu Hureyre'den başlar biliyorsunuz ondan sonra Cabir bin Abdullah Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Amr Enes bin Malik Ayşe anamız ona yakın isim sayılır biliyorsunuz. Sahabe dönemi yani hicri 30'lu kırklı, 50'li yıllar bu dönemlerde o kadar fazla talep var ki o sahabi efendilerimize. Artık o sahabi efendilerimiz Mescid-i Nebevi'de kendi evlerinde hadis rivayet etmiyorlar. Nasıl rivayet ediyorlar biliyor musunuz? Evin çatısına çıkıyor damın üstüne. Aynen öyle bize tasvir edilir kitaplarımızda bir miting havası gibi onun etrafı sarılır. O sahabi efendimiz de oradan bağıra bağıra o hadisi rivayet eder. Binlerce insan da hafızalarına ya da ellerinde getirdikleri yazı malzemelerine kaydederler. Bu dediğimiz hadise ve Selam efendimizin vefatının üzerinden 30-40 yıl geçtikten sonraki süreçtir. Sonraki süreçlerde bu işin nereye vardığını siz buna kıyas ederek anlamaya çalışın. Mesela ümmetin hakimi olan Ebu Derda radıyallahu anhunun Şam'da başlattığı ilim seferberliliği yine bunun çok güzel bir örneğidir. Kendisi onarlı halkalar oluşturmuş. Bugün birçoğunuzun yaptığı suffalar gibi. 10 kişi 10 kişi her 10 kişilik halkanın başında da bir tane o halkayla ilgilenen hoca var. O hocalar o alimler Ebu Derda tarafından yetiştirilmiş talebeler aslında. Bir dönem ders halkasının say sayısının tam 160 olduğu söylenir. 160 tane 10 ne yapar? 1600. 1600 kişilik bir ders halkası var Şam'ın mescidinde bu Derda sabah namazından sonra başlıyor öğle namazına kadar o halkaları dolaşıyor. Teker teker o halkalara gidiyor onlarla ilgileniyor. İlim noktasında onların sorularına cevaplar veriyor. Öğle namazına kadar vaktini öyle geçiriyor. Şam'da böyle bir ilim seferberliliği var. Sadece bu Şam'da olan bir şey değil. O günkü birçok yerde buna ait şeyleri okuyabilirsiniz bu manada özel kitaplarımız var. Neler neler aktarılıyor bu konuda. Bir örnek daha vereyim size. Tabi'in neslinin Sika diye isimlendirilen güvenilir sadık alimlerden bir tanesi. Enes bin Sirin Rahmetullahi Ali. Şimdi ben bu dersi hazırlanırken şöyle de bir zorluk çektim. Biraz ben biliyorsunuz lafı uzatıyorum. Hakkınızı helal edin ne yapayım o da benim uslubum. Her alimi... Söylerken aklıma bir şeyler geliyor şimdi dedim ki ben her alim için bir izahta bulunsam vay ki vay bu saatler bize 2-3 saat yetmez bize onun için biraz bu konuda kendimi sıkacağım tuta, tutmaya çalışacağım en azından bazıları için sadece isim söyleyip geçeceğim ama Enes bin Sirin'i söyleyeyim bana kızmazsanız babası Sirin doğar doğmaz kundakta getiriyor Enes bin Malik'e Enes bin Malik onu alıyor daha kundakta bir bebek Tahnikini yapıyor onun ismini kendisi koyuyor benim ismim senin ismin olsun benim künyem de senin künyen olsun diyor. Biliyorsunuz Enes bin Malik'in künyesi Ebu Hamza künyesini de tutuyor Enes bin Silin rahmetullahi aleyhe vermiş oluyor böyle bir alim Enes bin Malik'ten dua almış. İsmini o koymuş o isim koyması da zaten fiili bir duadır. Böyle bir alim olarak şimdi bize bir şey aktarıyor. Diyor ki cemacin vakası öncesi Mekke'ye geldim. Cemacin vakası ne şimdi söyleyeceğim. Ve burada hadis öğrenen 4000 kişi gördüm. Bu 4000 kişiden 400'ünün fakih olduğu söylenirdi. Sadece Mekke. Ve o gün Mekke ile Medine kıyaslanırsa Medine ilim ocağı aslında Mekke biraz daha ziyaret mekanıdır. Ama buna rağmen Mekke'de 4000 kişilik bir ilim halkasından bahsediliyor ve bu 4000 kişiden 500'ünün affedersiniz 400'ünün de fakih olduğu söyleniyor. Cemacin vakası ne? Halife Melik bin Verman sırasında onun valisi Haccaç ile ona karşı kıyam eden İbnül Eşas arasındaki savaşın adıdır. Cemacin vakası acı bir olay Müslümanlar arasındaki iç kavgalar yani kavgamız gürültümüz bizim çok erken bir zamanda başlamış. Bu da bizim ayrı bir imtihanımız o günde bunlardan bir tanesidir. Cemacin vakası da odur Hicri 82 yani miladi olarak 701'e denk geliyor. Mekke'de böyle mesela gidin Kufe'ye gidin Basra'ya bir İslam şehri olan ve Müslümanlar tarafından kurulan Fustat bugünkü adıyla Kahire yine aynı şekilde. Yine Basra öyle Yemen öyle nereye gitseniz bu ilim halkalarını göreceksiniz o zaman diliminde. Ve her tarafta bu manada inanılmaz derecede bir hareketlilik ve bir canlılık yani bir bereket var. Medine'den onlarca örnek verilir de halife Abdülmelik bin Mervan'ın ismini söyledim. Onun şahit olduğu bir örneği aktarayım size. Bir ziyaret için geliyor Medine'ye. Mescid-i Nebevi'ye girecek. Dönemin halifesi Mescid-i Nebevi ağzına kadar dolu. Ana baba günü hani derler ya iğne atsanız yere düşmez. Böyle bir zemin içeriye giremiyor. Ne var diyor Medine'de ne var ki bu kadar kalabalık. Ey emir el mümin diyorlar. İlim halkaları öyle bir çoğaldı ki Medine'de. Mescid-i Nebevi'de adım atacak yer yok. Hele diyor bana bir listesini getirin bakayım. Mescid-i Nebevi'de hangi şeyh, hangi alim, hangi dersleri okutuyor? Bir göreyim bakayım kimler varmış o halkalarda? Kimler ne öğreniyormuş? Ona ait bana bir bilgi gelsin diyor. Adamları gidiyorlar araştırıyorlar ve bir liste getiriyorlar. O listenin içerisinde kimler yok ki? Ata İbn Ebi Reba. Said İbni Cübeyr, Meymun bin Mihran, Mekhul, Mücahid ve daha niceleri her birinin kendine has ve onların da oluşturduğu talebelerinin ders halkaları var. Ve bu ders halkalarında o gün çeşitli alanlarda ilimler tahsil ediliyor. Abdülmelik bin Mervan bunu duyduğu zaman seviniyor Allah hamd ediyor Medine nasıl güzel bir ilim ocağı olmuş diye bu manada sevincini de ortaya koymuş oluyor. Böyle bir bereket var. Bu bereketi anlatabilmek mümkün değil. Mesela bu dersi şöyle bir şekilde yapsaydık. Ben deseydim ki arkadaşlar bu bereketi anlatmaktan ben acizim. Baştan başlayacağım dersi işte bir saat on dakika bir saat on beş dakika falan yapıyoruz. Biz bu zamanın sonuna kadar sadece Hicri 3. asırdaki alimlerin tek tek isimlerini söyleyeceğim. Vallahi 70-80 dakika bize yetmezdi. Belki de o alimlerin yarısının yarısının ancak isimlerini sadece zikredebilirdik. Bırakın hatıralarını böyle bir geçmişimiz böyle bir selefi salihinimiz var elhamdülillah. Bu bizim için büyük bir iftihar kaynağıdır. Ama bir kıyas olması için bir şey söyleyeyim siz bakın. İbn Sa'd'ın Tabakatı elimizde tercüme edilmiş halde de var. Elhamdülillah güzel bir eserdir. Tercümesi de güzeldir. Ana kaynaklarımızdan bir tanesidir. Tabakat alanında en önde yazılması gereken ana eserlerden bir tanesidir İbn Sa'd'ın Tabakatı. 10 cilt biliyorsunuz bu kitap. Bir de fihristi var 11 cilt. 7. 8. 9. ciltler Tabi'in ve etba tabi'in dönemini anlatır. Yani bu üç cilt alimlerimizi bize anlatır. O dönemdeki şahıslara ait bilgiler verir. 10. ciltlerde hanım sahabilerdir. Ama 7. 8. 9. ciltler özel olarak bu alimleri ve o günün şahıslarını bize anlatır. Burada 7. ciltte mesela 890 tane şahıs okuyacaksınız. 9. ciltte 1272... 8. ciltte de 1350 bu 3 ciltte toplam 3512 şahıs okuyacaksınız. Peki bu kadar mı? Mesela İbn Sad bütün hepsini aktarmış mı bize? Hayır. İnanın ki ne kadar bu konuda iddialı bir cümle söylemek için tespit etmek lazım. O tespiti yapmadığım için söyleyemem ama tahminen söyleyebilirim. Ancak yarısı belki. Belki o da. Bir bunun kadar daha ekleyelim bu listeye. Hicri 3. asra kadar bizim Selefi Salihin dediğimiz ulemamızın bir miktarı bu kadar. Ve bunların başka başka farklı bir biçimde anlatımlarına ait kitaplara da müracaat ettiğiniz zaman bambaşka bir şey çıkacak ortaya. Peki benim güzel kardeşlerim bereket böyle de gelin biz biraz kendimizi de işin içerisine dahil ederek bir şey soralım. Bu bereketin kaynağı ne? Bu bereketin kaynağı sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmaları mı yoksa onun dışında da başka sebepler var mı? Evet yakınlığın bir avantajı var bunu inkar edemeyiz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz merkez bir şahsiyettir ve İslam'ın bu manada tebliğcisi tebyincisi olduğu için bütün her şey onun etrafında oluşmuştur. O işin merkezindedir. Onun asrı da dolayısıyla merkezdedir. Onunla aynı çağı paylaşan sahabe dediğimiz nesil de bu merkezden inanılmaz derecede istifade etmiştir. Ondan sonrakilerde onlara olan yakınlık derecelerine göre istifadeleri olmuştur. ve vesselam Efendimiz burada bir güneştir. Güneşe yaklaştıkça ısısı ve ışığı ışığı. Artarak istifadeye sunar insanlara bu manada onun güneş olarak isimlendirilmesi biliyorsunuz sahabeye de has bir durumdur ama sahabeye de ilham kaynağı olan Kur'an'daki bir ayettir ashab suresinde o nasıl ifade edilir? Siracen münirdir o bir aydınlatan kandildir sallallahu aleyhi ve sellem. Aydınlatan kandil olduğu için ente şemsun ente bedrun ente nurun ala nur demişlerdir. Sen güneşsin sen aysın nur üstüne nursun. Ama nübüvvet güneşinin bildiğimiz maddi güneşten bir farkı var. Maddi güneşe yaklaştıkça ısınma artar ve yakma riski her fazla yaklaşmada artar. Ama nübüvvet güneşine yaklaştıkça yanma yok. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar ısınırsınız. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar da onun ışığından istifade edersiniz. Allah bizi son nefesimize kadar o ışıktan mahrum etmesin. Amin. Çünkü sohbeti risaletin kendine has 3 temel tezahürü vardır. Nedir onlar? İnsibağ vardır sohbeti risalette. İn'ikas vardır. İncizap vardır. Ne demek bunlar? İnsibah vardır. Sohbet-i risalet adamı boyar. Boyar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem res, resmen boyuyor. Böyle farklı bir biçimde o sığbetullah dediğimiz Allah'ın boyasını çalıyor o muhataplarının üzerine. İnikas vardır. Yansıtır. Alır, aldığını verir. Ondan da alan diğer nesillere yansıdır. Bir de incizap vardır ki o cezbedir yani heyecandır. Sohbeti Risaletin kendine has bir heyecanı kendine has bir havası vardır. Dolayısıyla yaklaştıkça istifadenin artması mümkündür. Onun için sahabe en hayırlı nesil. Ona en yakın olan tabi'in olunca ikinci hayırlı nesil o ondan sonra gelen üçüncü nesilde onlardan sonra üçüncü hayırlı nesil olarak nitelendirilmiş. Yani mesafe çoğaldıkça hayır adına bu manadaki ölçü de biraz azalarak gelir. Ancak bereketin kaynağı sadece bu değildir. Bu önemli bir şeydir ama eğer bu olsaydı ve bununla sınırlı kalsaydı e bize haksızlık olurdu. Biz mi istedik bu çağda gelmeyi? Allah bizi gönderdi bu çağda bize de sordu mu hangi çağda göndereceğim. Şimdi Bediüzzaman'ın çok güzel bir ifadesi var. O başka bir amaçla söylüyor. Kendi karşısındaki muhataplarına ben acele ettim kışta geldim siz cennet asa bir baharda geleceksiniz diyor. Üstad bunu diyor ama ben bu sözün karşısında bir şey söylüyorum. Diyorum ki o üstadım diyorum evet sen öyle diyorsun ama vallahi biz de baharda değiliz. Biz de zemherideyiz. Kara bir kıştayız ümmet olarak biz de bağırda değiliz ama o daha farklı bir ümit aşılamak için onu söylüyor o aşılanan ümit de imandan dolayı bize de aşılanması lazım. Bugün ümmetin bu hali asla bizi bir ümitsizliğe sevk etmemeli ve bir gün o tomurcukların açacağına o kardelenlerin farklı bir biçimde farklı noktalara doğru gideceğine dair de en ufak bir tereddüdümüzün olmaması lazım. Şimdi biz de acele edip ya da geç kalıp bu dönemi tercih etmiş değiliz. Allah kader denilen planda kimin ne zaman geleceğini takdir etmiştir. Odur mutlak manada bu manada söz sahibi olan bizim ona karşı söyleyecek bir sözümüz de yok. Ama Allah adildir de adalet bu manada en önemli şeydir Cenab-ı Hakk'ın nazarında. Şimdi sadece bereket. Bununla alakadar olsaydı sonradan gelenler ve bizler bu bereketi hiçbir zaman elde edemezdik. Ama değil işte biz bu üç nesil üzerinden bir tespit yaptığımız zaman o başta söylediğim Resulullah aleyhissalatü vesselamın dönemine yakın olmakla alakadar olan o yakınlık meselesinin bir avantajıyla beraber beş tane daha şey var o bereketi sağlayan. Ve bugün bu beş tane temel şey bizim de hayatlarımızda istenilen oranda olursa Allah'ın izniyle biz de bu bereketten bir şekilde nasiplenebiliriz nasiplenmişler de Ömer İbn-i Abdülazizler nasıl nasiplenmişse İz bin Abdüsselamlar nasıl nasiplenmişse Selahaddin Eyyubiler nasıl na nasiplenmişse Abdülhay El Lekveniler nasıl nasiplenmişse Zahid El Kevseriler nasıl bundan nasiplenmişse Abdülfettah Ebu Huddeler Üstad Bedüzzamanlar nasıl nasiplenmişse biz de nasiplenebiliriz çünkü onların o bereket noktasında yakaladıkları damarı biz de yakalayabilirsek biz de bu manada istenilen oranda bu işin karşısında bir duruş, bir kamet sergileyebilirsek Allah'ın izniyle o bereket kapıları bizim için de açılabilir. Onun için buradaki bu bilgiler bizim için önemli. Peki nedir onlara bu bereketi sağlayan beş temel şey? O başta saydığımı söylemiyorum. 5 tane ayrı şey söylüyorum. Nedir biliyor musunuz? Derin ve güçlü bir haşiyet. En başta bu. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet, büyük ve kapsamlı bir hamiyet, tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset, temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. Eğer beş şeyi istenilen oranda biz de tesis edelim o bereket kapıları inşallah bizlere de açılacak. En başta ne dedim derin ve güçlü bir haşiyet. Haşiyet bu işin en temel özelliğidir. Eğer ilim varsa ki olmalı, eğer ilim noktasında bir yürüyüş varsa bu talebe olarak, alim olarak en önemli azık haşiyet olmalı. Allah'a karşı derin bir saygı ve korku. Allah korkusu yüreği dağlayacak şekilde olmalı. Ne yapılıyorsa Allah adına ve Allah namına yapılmalı. Allah'tan başka her türlü niyet o zihinden, o kalpten sökülüp atılmalı. Eğer bu ilim yürüyüşünün içerisine Allah'tan gayrı bir şeyler dahil edilirse mesela yapayım insanlara faydam olsun güzel bir şey. Ama teveccühü nasıl gördüğü zaman koltukların altı şişmeye başlıyorsa kendinde bir ayrıcalık bir özellik vehmetmeye başlıyorsa haşyet meselesi zedelenmeye başlıyor. Onun için bu haşyet meselesi çok önemli bir şey ve alimlerin kesinlikle en önemli vazığı bu. Eğer haşiyet olursa birçok şey olmuyor zaten. Ama haşiyet olmazsa ya da zedelenirse onun dışındaki şeyler ne yazık ki oluyor. İkincisi sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyet dedik. Vaat edilenlere asla aldırmadan, tehditlere asla bu manada boyun eğmeden ilke olarak ortaya koydukları neyse Şartlara şurtlara koşullara göre değil şartlar böyle oldu ona göre davranalım ona göre biraz daha farklı bir biçimde taviz verelim bazı şeylerden vazgeçelim böyle bir şey yok böyle bir şey yok eğer yol nebevi yolsa o yolun nasıl yürüneceğini, o yolun muallimi olan sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor bize başarıya iktidara güce mala mülke endekslenerek bazı şeyleri sen bu manada ilkelerinden vazgeçemezsin çünkü bu din senin değil ki sen bu konuda tasarruf hakkında bulunabilirsin din Allah'ındır ya biz bu dine hadimiz bu dinin hizmetçisiyiz ve mensubuyuz dolayısıyla dini şekillendirme bu alandaki bazı şeyleri şekillendirme hakkımız yok bizim öyleyse eğer burada derin bir hassasiyet işte asla ilkelerden taviz verme yok Belli şeyleri belli zamana erteleme evet var ama doğru işi doğru zamanda yapma noktasında bir hassasiyetle bir yürüyüş var. Üçüncüsü hamiyet değerleri koruma savunma meselesi değerlere sahip çıkma değerleriyle kavga etmeme o değerlerin hak ettiği kıymeti onlara verme ve onu koruma noktasında da en güzel şeyleri ortaya koyma. Dördüncüsü hamaset, hamaset biraz olumsuz bir kavram ama ben burada olumlu bir anlamda kullanıyorum. Siz hamaseti dini heyecan olarak anlayın. Sloganik bir söylem değil öyle bir kastım yok benim ama dini yaşama noktasındaki heyecana burada biz hamaset diyoruz. Her gün yenilenen hiçbir zamanda bu manada yeniliğinden gençliğinden enerjisinden bir şey kaybetmeyen geldiği gün heyecanı neyse işi 50 sene sonra 60 sene sonra belli bir noktaya taşıdığı zaman da aynı heyecan çizgisini devam ettirme işte bunun adıdır hamaset hamasetin olumlu olabilmesi için de hamiyetin zaten üzerine bina edilmesi gerekir dolayısıyla burada böyle bir dini heyecan da bu işin azığıdır sonuncusu da heybettir ilmin kendine has bir heybeti var ilmin bir izzeti var o izzet onun bunun önünde eğilmez iktidar sahiplerinin önünde güç sahiplerinin önünde mevki sahiplerinin önünde makam sahiplerinin önünde para sahiplerinin önünde asla ilim iki büklüm olmaz. Bu, bu aslında alimin heybetine ait bir şeydir ve bunlar buradan konuşulduğu kadar kolay değil ben konuşurken de korkuyorum. Çünkü insan bu tarz şeylerle her an imtihan ediliyor ama işin aslı budur işin tabiatı budur. Eğer bereket istiyorsak bereketi kazanmanın yolu da bu beş tane şeyin bizden önceki ulemanın yaptığı gibi hayatlara taşınması ve temsil edilmesidir. Biz Rabbimize dua edelim birbirimize dua edelim Allah bizi bu istikamet çizgisinden geri koymasın. Dünyaya dalarak ilkelerini satanlardan ilkelerini zedeleyenlerden etmesin bizi. Şu yolun sadık salih temsilcilerinden kılsın inşallah bizleri. Şimdi benim güzel kardeşlerim vakitte ilerliyor biz daha bir şey de söylemedik. Şimdiye kadar ki bölüm aslında bir yönüyle yine işin zemini sayılır. Bu beş tane özelliğe dair ben örnekler vermek istiyorum size. Ama örnekleri hadis konusu üzerinden vermek istiyorum. Çünkü konumuz o. Sahabe tabi'in etve tabi'in ondan sonraki süreçte ulema bu beş tane şeyi nasıl hayatlarında bir yönüyle karşılık buldurtmuşlar? Nasıl yapmışlar? Gerçekten onlar Allah Resulü'nün o kutlu sözlerini kendilerinden sonra gelenlere aktarma noktasındaki o güçlü haşyetleri, hassasiyetleri, hamiyetleri nasıldı? Niye buna ihtiyacımız var biliyor musunuz? E, oturuyor bu çağın insanı. Bilgisayarın karşısına duymuş yarım yamalak bir şey öyle insanlardan öyle cümlelerle bahsediyor ki ben onların adına korkuyorum. Resmen dağa taş atıyor farkında değil. O ağzına aldığı alimin tırnağı dahi olamaz. O alimin hayatında ortaya koyduğu gayretin, çilenin, ızdırabın yüzde biri bile yoktur hayatında. Din adına bu manada hiçbir şey yapmamıştır ama oturup koltuğuna yaslanarak çok rahat bir biçimde bu ulemaya dil uzatılabiliyor ve onlar hakkında ithamlarda bulunuluyor. Onlara iftiralar atılıyor. Şimdi bunları gördüğünüz zaman bu konunun bizim için niçin ehemmiyet kazandığını daha iyi anlamış olursunuz. Onun için gelin bu beş başlığı biraz hızlı bir biçimde anlamaya çalışalım. Derin ve güçlü bir haşiyetten size ilk olarak vereceğim örnek İmam-ı Şabi'den rahmetullahi aleyh. İmam Şabi deyince de duramıyorum ben Siz de duramazsınız zaten çok büyük bir isim biliyorsunuz. Ama aklıma ilk şu geliyor bakın sahabeden tasdik almış birisidir. Abdullah İbn Ömer topluyor sahabeyi tabiini diyor ki hadi gidelim İmam Şabi'den Şabi'den siyer magazi dinleyelim. Şabi'ye magazi siyer dinlemeye gidiyorlar götüren kim Abdullah İbni Ömer ve insanlar itiraz ediyor diyorlar ki ey İbni Ömer. Sen Resulullah'ın sahabisin yaşayan sensin tabiinden birinden gidip siyer dinleyeceğini söylüyorsun. Ne diyor biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer? Vallahi Şabi öyle bir anlatıyor ki sanki bizimle beraber yaşamış gibi. Peygamberin sahabisinden tasdik alan bir isim i̇mam Şabi Rahmetullahi Ali onun vefat tarihi Hicri 104. İlim noktasında inanılmaz bir şey var ve bir gün şöyle bir söz söylüyor bir ızdırapla inleyerek keşke ben ilimden ilmimden yeteri kadar nakletseydim de fazlalaştırmasaydım aktardıklarımı. Böyle yaparak lehime ve aleyhime olan delilleri çoğaltmasaydım korku var haşyet bu işte. O yarın konuştuklarının, naklettiklerinin, yazdıklarının hepsinin hesabını verecek. O kaşyet yüreğini dağlamış onun. Onun için keşke ben bu kadarını yapmasaydım diyerek bir yönüyle halini ortaya koyuyor. Tebevü tabiinin neslinin önemli muhaddislerinden ve rical alimlerinden olan Şube İbni Haccac şöyle bir şey söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis benim nazarımda, Zinadan daha şiddetlidir. Daha ağır bir günahtır. Bunu böyle büyük bir isim söylüyor. Hadis rivayetinde tedlis. Tedlis nedir? Şu. Diyelim ki bir rivayette kapalı bir durum var. Sen o rivayeti aktarırken rivayetin değeri düşmesin diye o kapalılığı sen söylemiyorsun. Bir şeyi örtüyorsun. Tedlis bu. Diyelim ki. Ravi zincirinde bir isim aktarıl, aktarılırken sen ondan aldığını söylüyorsun hadisi ama aslında ondan almamışsın. Bizzat ondan duymamışsın. Normal şartlarda büyük bir hassasiyetle bunu söylemen gerekir. Ama rivayetine herhangi bir sıkıntı düşmesin diye onu söylemiyorsun. Sanki o şahıstan almış gibi naklediyorsun. İşte bunu bu büyük insan kalkıp zinadan daha şiddetli olarak görüyor ve bu işin ilmi noktadaki sıkıntısına dikkat çekiyor. Aynı sözün devamı şöyledir. Benim için gökyüzünden baş aşağı yeryüzüne düşmek hadiste teddis yapmaktan daha ehvendir daha iyidir. Gökyüzünden aşağı düşmek tepe üstü onun nazarında diğerine göre daha ehvendir. Başka bir sözünde de ne diyor biliyor musunuz? Şu sarayın bir yer gösteriyor veya benzeri bir yapının tepesinde, tepesinden kafamın üzerine düşmem. Sizlere ben ondan duymadığım halde tanıdığınız bir adama atven falan dedi. Ben de bunu ondan işittim dememden daha iyidir. Bir haşiyet var ortada. Masa başında öyle oluşturulmuş işte imalat yapmışlar falan filan diyor ya bazı nadanlar böyle bir şey yok. Hassasiyet bu kadardır işte. Burada ufacık bir şeyde bile yarın Allah'a verilecek hesabın korkusuyla inleyen bir selefi salihim var karşımızda. Halit el-Hazza şöyle derdi. Bizler Ebu Kilabe el Cermi'ye giderdik. Bu da yine tabi'in neslinden muhaddis, fakih bunun da vefat tarihi hicri 104. Bizlere sadece üç tane hadis rivayet ederdi. Otururduk yanında yalvarırdık derdik ki ne olur Ebu Kilabe bunları arttır. Bize birkaç tane daha aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğun sözün naklet der, derdik. Hayır derdi çok rivayet ettim. Çok rivayet eden çok hata eder benden bu kadar derdi. Ne kadar ısrar edersek edelim 3 tane hadisten daha fazla rivayet etmezdi Şimdi bakın buradaki o hassasiyetin de haşyetle alakalı bir şey var. Daha başka şeyler de söylenir ama siz bunları bunları diğer şeylere kıyas edin ya da bu manada yazılmış kaynaklara kitaplara bakın. Sağlam ve sarsılmaz bir hassasiyete gelin tebe tabiinden size yine bir örnek vereyim. O neslin muhaddislerinden, hafızlarından, büyük alimlerinden Misar bin Kidam'a şöyle bir şey söylüyor talebeleri. Ya diyor hocam diyor o kadar hassassın ki mümkün değil senin önünde hiç kimse cesaret edip de rivayette bulunamaz. Adamı sorguluyorsun resmen bir kadı gibi bir polis gibi sorguya çekiyorsun. Niye bu kadar şüphecisin? Ne diyor biliyor musunuz niye bu kadar şüphecisin sorusuna karşılık bu kesin bilginin yakinin savunmasıdır. Kimin adına konuştuğunuzu unutmayın ona göre hareket edin. Kimin adına konuşuyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem o halde kılığı 40 yararcasına bir hassasiyetle yürümek zorundasınız. Çok rivayet edeyim çok benim adım geçsin benim adım tanınsın ben meşhur olayım bu alanda böyle bir şey yok o neslin. O neslin ızdırabı böyle bir ızdırap onun için bu manada öyle bir hassasiyet var ki ilim aldıklarına da ilim verdiklerine de karşılıklı bir biçimde emniyet üzerinde güvenirlik üzerinde bir yürüyüş var. Bakın Mısır diyarının muhaddisi Yezid İbni Ebi Habibtir ki. Bir hadis işittiğinizde kaybolmuş bir şey nasıl aranırsa öyle arayın öyle araştırın neticesi eğer bilinirse onu alın bilinmezse onu bırakın. Bir malı aldığı zaman bir kayıp malı araştırır gibi araştırın en ince detayına kadar sorun sorgulayın ondan sonra kanaatiniz eğer olunmuşsa alın değilse bırakın. Bir başka örneği ilim verirken vereyim size. Mesela yine tabiin neslinin büyük muhaddislerinden Zaide İbni Kudame Es-Sekafi onun da vefat tarihi Hicri 161 değil ilim aldığının ilim verdiklerini bakın nasıl araştırıyor. Amr İbni El Muhalleb El Ezdi diyor ki Zaide İbni Kudame herhangi bir kimseyi imtihan etmedikçe ona hadis anlatmazdı. Hadis anlatırken imtihan ediyor. Eğer gelen talebe yabancı ise ona nereli olduğunu sorardı. O beldeden kimleri tanıdığını iyice ondan öğrenirdi. Eğer beldeden belde ehlinden biri ise bu kez namaz kıldığı yeri sorardı mescidi ve o mescitten bazılarının şahit olarak getirilmesini isterdi. Hakimin delil sorması gibi sorgulardı. Kendisine cevap verildikçe sormaya devam ederdi. Eğer o şahsın bir sıkıntısını görürse özellikle bidat ehli biri olduğuna kanaat getirirse ona bir daha bu meclise gelmedirdi. derdi. İyi olduğuna kanaat getirdiğinde ise onu kendisine yakınlaştırır yaklaştırır ve hadisleri öylece anlatırdı. Kendisine neden böyle yapıldığı sorulduğu zaman derdi ki bu ilmin ona ehil olmayan kimselerin eline kalmasında, kalmasından ve bunların daha sonra kendilerine ihtiyaç duyulacak imamlar haline gelip de bu ilmi suistimal etmelerinden korkuyorum. Neden bu hassasiyet buradan anlayın. Ben ilmi de versem eğer taşıyacak birisi değilse bunu suistimal edebilir. Böyle bir şeye kapı açılmasın diye. Bu manada böyle bir hassasiyet. Daha bu konuda da çok şey söylenir de son bir şey söyleyeyim. Yine tabi neslinin başka bir imamı Abdullah İbni Avn. O da büyük bir insan. Zengin de birisi İmam Ebu Hanife gibi çok da güzel şık da giyinen birisi. Ama asla israfa kapı açmayan birisi Abdullah İbni Avn. Onun bir talebesi var. Çok önemli bir söz söylüyor. Harice İbni Musab diyor ki ben 24 sene Fasılasız Abdullah İbni Avn'ın yanında geçirdim. Vallahi ben meleklerin onun için günah yazabileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü 24 yıl sünnete muhalif tek bir davranışına ben vakıf olmadım. Bir talebenin hocası için bir sözü böyle birisinden bir söz aktarıyorum şimdi. Diyor ki yine bir, bir gün Abdullah İbni Avn. Bu ilim kendisinden bu ilmin ilmin talep olunabileceğine dair şahitlik edilenden başkasından alınmaz. Herkesden ilim alınmaz yani birileri şahitlik edecek diyecek ki evet bundan ilim alınır gidip ancak o zaman ondan ilim alınabilir. Öyle oturup televizyonda ahkam kesenlerin bir anda söyledikleri şeylerden etkilenenlerin kulakları çınlasın bu sözler üzerine. Dindir bu basit bir şey değil ki. Dolayısıyla dikkat etmek bu manada ilmin kimden alınacağı konusunda hassasiyet içerisinde olmak ona ait bir işaret ki bu işte hassasiyetin aslında verdiği bir mesaj. Gelen üçüncüsüne büyük ve kapsamlı bir hamiyet müthiş bir hamiyet var müthiş. Bu manada çok şey söylenir ben biraz farklı şeylere dikkatlerinizi çekeyim. Mesela Süfyan İbni Üyeyne rahmetullahi aleyh kendisinin daha çocukluk 8-10 yaşlarındayken kendi başından geçtiği bir hatırasını bize aktarıyor. Babam diyor Kufe'de sarraf idi biz bir müddet sonra Mekke'ye taşındık. Vakit öğle namazına yaklaştığı zaman ben namaza doğru gidince Bineğinin üstünde yaşlı bir şeyh gördüm ama onun bir alim olabileceğinden şüphelendim. Ona yaklaştım. O zat döndü bana dedi ki bineğime biraz sahip çıkabilir misin? Ben şurada namaz kılıp geleyim. Çıkarım dedim ama bir şartla. Eğer bana biraz peygamber aleyhissalatü vesselamdan hadis nakledersen senin bineğine bakabilirim. Bana döndü dedi ki biraz kızar Eda'yla sen ne yapacaksın daha çocuksun hadisleri olmaz dedim. Ya hadis nakledersin ya da bineğine bakarım ya da etmesen bakmam dedim. Bunun üzerine başladı bana hadis nakletmeye. Bir tane iki tane o söylüyor ben hadi biraz daha hadi biraz daha sekiz tane hadis. O hadislerin de ne olduğunu o hatırasında zaten aktarıyor. İbni Abbas'tan Cabir bin Abdullah'tan sekiz tane hadisten sonra tamam diyor bineğine bakarım bineğini tutuyor. O şeyh o yaşlı olan zat gidiyor namazını kılmaya dönüp geldikten sonra biraz da kendisini meşgul ettiği için o çocuk kızmış bir edayla. Hadi diyor ben sana aktardım o hadisleri ne yapacaksın o hadisleri söyle bakayım ne oldu ne işine yaradı. İster misin bana biraz önce aktardığın hadislerin aynısını sana aktarayım diyor. O şeyhin gözleri açılıyor bu nasıl bir çocuk bu demek ki farklı birisi tamam diyor. Tek tek biraz önce duyduğu hadisleri karşısındaki o yaşlı zata anlatmaya başlıyor. O anlattıkça o yaşlı zat kendinden geçiyor. Söz bitince diyor ki ey çocuk diyor vallahi sen benim ilim meclisime gelmeye hak kazandın. Yarından itibaren benim hadis meclisime katılacaksın ve benim halkamın en üst köşesinde oturacaksın. Peki sen kimsin diye soruyor şimdi Sufyan İbni Üyeyn'e tanıyanlar şok olacaklar tanımayanlara bir şey yok. Ben diyor Amr ibni Dinar'ım. Amr ibni Dinar demek o gün bu işin otorite isimlerinden birisi demektir. Bakın böyle bir hamiyet var hatırladınız mı bu rivayet size geçen ders size anlattığım aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatında İbni Abbas'ın Hadisleri elde etme noktasındaki hırsını gayretini hatırlattı mı? Adam olacak çocuk zaten bellidir. Yedisinde neyse adam yetmişinde de o oluyor. Dolayısıyla bu manada bazı şeyleri onun hayatında gördüğünüz zaman Süfyan İbni üeynenin ilerleyen süreçte nasıl bir noktayı kazandığını da görmüş oluyorsunuz. Bakın tabiin neslinden bir başka isim. İsmail İbni Reca rahmetullahi aleyhi Valiler ondan randevu, randevu istiyorlar yanına gelmek için. Valilere randevu vermiyor. Ama bütün mesaisi gençlerle çocuklarla. Diyorlar ki ya sen bu çocuklardan ne buldun ki bunlarla bu kadar zaman geçiriyorsun? Bu çocuklar yarın bu ilmin muhafızları koruyucuları olacaklardır. Ben onun için bunların yanındayım. Ötekilerle benim ne işim olabilir? Zamanını onlarla geçiriyor ve bu manada aslında bu bir hamiyettir işte dini koruma arzusudur. Dinin muhafazası intikali noktasındaki bir gayrettir. Aynı şeyi okuyoruz El A'meşin üzerinden Rahmetullah aleyh bu ismi hiç unutmayın. Bu çok büyük bir isimdir. Taberistanlıdır biliyorsunuz tabi neslinin büyük simalarındandır. Hadis alanında, feraiz alanında, kıraat alanında otorite bir isimdir. Onun da bütün mesaisi gençlerle çocuklarladır ve ona da sorulduğu zaman bu çocuklar senin dinini yarın muhafaza edecekler. Onun için bu gençlere ayrılacak her türlü zaman ibadettir diyerek bu manada işin ne demek olduğunu ortaya koyuyor. Bir isim bunu da unutmayacaksınız dersin sonunda onunla da işimiz var zaten bir daha. Meşhur tabi'in alimi biz tabi'in nesli dediğimiz, için, dediğimiz zaman en üste yazacağımız isimlerden bir tanesi Hasan-ı Basri'dir rahmetullahi aleyh. Hasan-ı Basri'den çok örnek verirdim size ama siz tanıdığınız için onu vermedim ama Hasan-ı Basri'nin bir abisi var çok iyi tanımıyoruz. Abisi de en az Hasan-ı Basri kadar önemli bir isimdir. O isim Mutarrif İbni Abdillah'tır çok önemli bir isimdir bu isim bunu unutmayın en son dediğim gibi yine gideceğiz. Ne diyor biliyor musunuz gençlerin arasında olunca vallahi benim sizlerle bir arada bulunmam ailemle bir arada bulunmaktan bana daha sevimlidir. Çünkü bu ilmi taşıyacak olanlar sizlersiniz hamiyeti anlayanların konuşacakları söyleyecekleri cümleler bunlar. İnsanlar sıraya giriyor bu insanlarla konuşmak için. Ama onlar zamanlarını mesailerini talebeleriyle geçiriyorlar. Gençlerle geçiriyorlar. Onlara zaman ayırıyorlar. Bu işin hamiyet noktasındaki bir ızdırabının neticesi. Süfyane ı Sevri de şöyle bir şey söylüyor. O da bilinen birisi biliyorsunuz. Evet ilim ayağa gitmez ama ilmin ayağına gelinir. Ama ben bunu bilmeme rağmen... Eğer talebelerin bana gelmese, vallahi ben onlara ders vermek için evlerine giderim. Bundan da hiç kocunmam. İşte hamiyet bu. Evet, ilmin ayağına gelinir. Ama gelmedi talebe. Şimdiki talebeler de gelmiyor biliyorsunuz. Şimdiki talebeleri iyi böyle zorlamak lazım. Gelmiyorsa ne yapalım? Sufyan Sevri bile bunu demişse, bizim de yapmamız gereken budur. Dolayısıyla eğer şartlar değişir ilmin yerini başka şeyler alır ilim el ayağa düşer ilim değerinden bir şey kayb kaybeder. Aslında kaybetmez de insanların nazarında değerini yitirir. O zamanki şartlara ait nasıl davranılacağı noktasına bir şey söylüyor. Hamiyetin bir göstergesi de nedir biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? Müzakeredir. Alınan ilim üzerinde müzakere etmek. Çünkü İbn Abbas bu işin üstatlarından birisi biliyorsunuz. Ne diyor talebelerine? Hadisleri müzakere ediniz ki elinizden kaçıp gitmesin. Zira o Kur'an gibi değildir. Tercümanul Kur'an konuşuyor. Zira o Kur'an gibi değildir. Kur'an toplanmış ve korunmuştur. Eğer sizler hadisleri müzakere etmezseniz elinizden çıkar ve gider. Sizden hiç kimse dün itibariyle hadis rivayet ettim, bugün etmem demesin. Dün rivayet ettin bugün de rivayet et, yarın da etmeye devam et. Ayrıca bizden ne duyarsanız kendi aranızda onu iyice müzakere edin ki hafızalarınızdan silinip gitmesin. Bize diyor aslında. İnşallah siz de bu müzakere meselesine biraz daha önem vereceksiniz. Biraz daha bu meselelerin üzerinde duracaksınız iyice böyle zihinlere nakşedilsin diye. Şimdi bu konuda da çok şey anlatılır ama zaman ilerliyor. Öyle alimlerimiz var ki doğru dürüst yemek yemiyorlar dışarıya çıkmamak için düşünün. Öyle alimlerimiz var ki müzakerede saatler saatleri kovalamış ama onun hiç farkında değil. Öyle alimlerimiz var ki birbirlerini eve geçirmek için yola çıkıyorlar ama müzakereye bir dalmışlar müezzinin sabah namazı ezanıyla ulan biz ne yaptık şimdiye kadar diyerek farkına varıyorlar. Onlarca bunun örneklerini ve hatıralarını okursunuz müzakere böyle öyle internetin karşısında zaman öldüren insanlar olarak belki bunu anlayamayabiliriz ama böyle bir hakikat var yani ilmin bereketlenmesi noktasında beşerin bu manada ortaya koyacağı gayrete ait önemli izler var o gayret olacak ki Allah onun dışındaki şeylerde de kapıları açmış olsun Abdurrahman bin Leyla'dan bir son bir şey söyleyeyim bu bahiste o biliyorsunuz en bir mecliste en fazla sahabi gören bir tabiindir. Hadisin ihyası onu müzakere etmektir. Hadisleri müzakere ediniz zira hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Eğer bunu yaparsanız o hadis başka bir hadisi çağrıştırır. Dördüncüsü tükenmeyen ve yenilenen bir hamaset. Dedik ya sloganik bir şey değil. Heyecan bu. İlk günden sonuna kadar aynı heyecan. Mesela şöyle bir heyecanı var İmam Malik'in hiçbir hadisi aleyhissalatü vesselam efendimizden duyduğu o sözleri naklederken güzelce bir abdest alsın güzelce kıyafetlerini giysin sarığını özenle başına koysun sakalını tarasın ve kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem desin talebeleri diyor ki onu dediği zaman hayat duruyordu zaten onun için. Ve öylece hadisi naklesin. Yıllar sonra talebeler artıyor öyle bir noktaya geliyor ki İmam Malik'in talebeleri artık sığmıyor. Bu sefer sınıflandırıyor İmam Malik. Şimdi Hicaz'daki talebelerim gelsin onlar çıksın şimdi Basra gelsin onlar çıksın şimdi Kufe gelsin gün böylece gidiyor. İmam Malik de biliyorsunuz ilerleyen yıllarda prostattır. Çok sık abdest almakla sıkıntısı vardır. Ama buna rağmen o abdestsiz bir tek hadis nakletmemiştir diyorlar. İşte budur ham Hamaset. Buradaki o heyecan sonlara doğru azalma yok. Yaşlandıkça içindeki bu duygunun gençleşmesi. Zaten böyle olduğu için ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Bu hamaset konusunda da, heyecan konusunda da ben size çok şey söyleyebilirim ama bu kadarıyla iktifa edeyim. Hadi sadece bir şey söyleyeyim, bir rivayet daha söyleyeyim. Said İbni Müseyyep biliyorsunuz hem Ebu Hureyre'nin talebesidir, en gözde talebesi hem de Ebu Hureyre'nin damadıdır. Aleyhisselatu vesselam efendimizinden bir hadis naklettiği zaman duruşunu düzeltmeden, sesini ayarlamadan Kendine çeki düzen vermeden asla bir hadis rivayet etmezdi. Diyorlar ki hastalanmış atık hayatının son demleri. Yatağa uzanmış yine talebeleri etrafında gerçek alim öyledir giderken bile öğreterek gider. Talebeleri soruyorlar bir hadis soruyorlar. Beni doğrultun diyor düzeltin ki size nakledeyim. Ama duracak hali yok beni düzeltin ki size nakledeyim diyor. Düzeltiyorlar ve diyor ki. Beni doğrultun zira ben Resulullah'ın hadisini yatakta serilmiş bir halde rivayet etmek istemiyorum. İşte nasıl bir selefi i var. Nasıl bu manada bir hassasiyet var. Nasıl bir hamiyet var. Nasıl bir hamaset var buradan anlayın. Sonuncusu da temsil edilen ve yansıtılan bir heybet. İlim heybet ister benim güzel kardeşlerim. Cesaret çok güzel bir şeydir ama alim de bir başkadır. Cesaret alime çok yakışır. Salabet dediğiniz şey celadet dediğiniz şey cesaret dediğiniz şey alime çok güzel yakışır. İşte bunların hepsini biz heybet kavramında ele alabiliriz. İmam Malik'ten açtım İmam Malik'ten götüreyim. Devrin halifesi haber gönderiyor. Gelsin oğullarım Emin ve Meemun'a sarayda. Hadis öğretsin din öğretsin haberle bir haberle karşılık veriyor İmam Malik. Ey emir el müminin ilmin ayağına gidilmez ilmin ayağına gelinir. Şunu düşünmüyor bunlar yarın öbür gün halife olacaklar ben gideyim bunlara bu hizmeti vereyim en azından ümmete faydası olsun. Bu da bir düşüncedir ama ilmin haysiyetini koruma gibi bir zorunluluğu var onun çünkü o İmam Malik olacak o başka bir makamda duruyor. Ve diyor ki orada çok usullü çok güzel bir cümleyle sen Müslümanların başında olan bir halife olarak eğer ilme gerekli olan ehemmiyeti vermezsen başkaları da ilme ehemmiyeti vermez. Onun için sen çocuklarını gönder ilmin ayağına ki insanlar ilmin ne kadar önemli olduğunu görsünler. İmam Malik boşuna İmam Malik olmadı benim güzel kardeşlerim. Medine valisi bir gün takmış kafayı bu fetvayı geri alacaksın diyor. E o da bir alimdir fetva yayınlamış doğru da bir fetva almıyor. Kırbaçlattırıyor. Talebeleri diyor ki biz o kırbaçlatma sırasında İmam Malik'in yanındaydık. Vallahi yediği her bir kırbaçla beraber şunu diyordu. Allah'ım onlar bilmiyorlar bilselerdi bunu yapmazlardı. Onlar bilmiyorlar bilselerdi bunu yapmazlardı. Bana bu kırbaçı atana ben hakkımı helal ettim diyor. Heybet bu işte. Sonra halife haberdar oluyor ve diyor ki o vali yanlışlıkla bunu yapmış. İmam Malik müsaade etsin ben valiye kısas uygulayacağım diyor. Ama İmam Malik kabul etmiyor hayır diyor ben hakkımı helal ettim böyle bir şey de istemiyorum. Medine Mescidinde insanlara hadis anlatıyor Allah Resulünden bahsediyor. Bakın bir böyle bir tablo var bir de bugünün dünyasındaki tabloları aklınıza getirerek şu söylediğimi söyleyin. Bir salonda bir şey anlatıyorsun. Bırakın bir belediye Başkanlığı bir bakanı bir şunu bunu. Sıradan bir müdür geldiği zaman ortalık nasıl alevleniyor görüyorsunuz. Mescid-i Nebevi'de hadis naklediyor ve o anda halife içeriye giriyor. Birileri yine alevleniyorlar. Halife geldi işte hoca susması lazım. Halifeye teveccühte bulunması lazım. Hiç oralı değil. O orada o ilmin aktarımıyla meşgul. O anda o sözler bittikten sonra... Halifeye hoş geldin diyor ve dönüp ondan sonra da o halifeye diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinin aktarıldığı bir yerde o sözler başka bir şeyden dolayı kesilmez. O sözler içeriye birisi girdiği zaman değiştirilmez bu ilmin haysiyetidir bu ilmin şerefidir olması gereken de budur diyerek meselenin nasıl olması gerektiğini de söylüyor. Bereketlenen o zamanlarda o zeminlerde böyle bir heybet var. Bu heybet olmadığı için işte böyle var. Bir de şöyle var ölmüş gitmiş artık bir şey söyleyecek halimiz yok. Devrin zalimlerinden birisi mescide girdiği zaman cehennem ayetlerini okurken aman bu ayetleri duyarsa gadaplanır diyerek cennet ayetlerini okuyanlar da var. Böyleleri de var ama böylelerinin olduğu bir zamanda İlmin bereketinden bahsedilmez. Bilgisayar da olsa, senin dijital kütüphanede olsa, 3 milyon kitabın elinin altında da olsa Allah senin hayatına bu bereketi vermez. Vermez çünkü sen o manada o bereketi kazanacak bu heybeti ortaya koymuyorsun. Onun için biz eğer bu selefi salihinin bu duruşundan bu manada dersler almayacaksak bunlar sadece menkıbe olarak okunacaksa aktarılacaksa yine o berekete biz muhtaç olacağız. Benim hasretim özlemim o ki Allah o berekete bizi mashar kılsın ona ulaşabilmemizin yollarını bize kolaylaştırsın inşallah. O söylediğim beş tane temel husus bizim de hayatımızın en temel ölçüsü olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim. En son size bir rivayet aktaracağım sözümü bitireceğim. Dedim ki Mutarrıf İbni Abdullah'ın ismini unutmayın. Hasan-ı Basri'nin abisi. Ne zaman doğmuş biliyor musunuz? Hicri 2'de. Yani aslında sahabi olabilir ama olamamış. Allah o imkanı ona tattırmamış. Ama tabi neslinde büyük bir imam olmuş. Asıl söyleyeceğime söylemeden iki tane sözünü söyleyeyim size. Diyor ki. Bütün gece uyuyup sabahleyin bundan dolayı pişmanlık duymak sabaha kadar ibadet edip sabahleyin yaptığıyla övünmekten daha iyidir. Sözü bilmem anlata, anlayabildiniz mi? Bütün gece uyuyup sabahleyin bundan pişman olmak. Mesela sen dedin ki teheccüde kalkacağım kalkamadın ve ertesi gün bunun pişmanlığını duydun. Bu diğerine göre daha iyi. Sen sabaha kadar namaz kıldın. Gece saat 3 ya şimdi bir mesaj atalım şöyle bir tweet bir şey ki millet bilsin biz ayaktayız diye. Bir mesaj attın duyurdun insanlara gitti işte. Yani o manada niyetine başka bir şey bulaştırdın gitti. O konuda ne yaptın sen riya bulaştırmış oldun. Onun için kıyas yaparken öncekinin o pişmanlığın daha evli olduğunu söylüyor. İkinci sözü de onun bu manadaki özelliğini bize veriyor. Bütün dünya karşılığında. Bir defa bile yalan söylemek, yalanın dudaklarımdan dilimden çıkmasını istemek asla benim razı olacağım bir şey değildir. Dünyayı bana verecekler ve bir kez olsun ben yalan söyleyeceğim. Böyle bir şeyi kabul etmeyen bir alim. Şimdi o alimin bir tablosunu aktaracağım size. Bir hadis meclisi var. Baya da bir kalabalık. insanlara bir şeyler anlatıyor. Kale fulan, kale falan diyor. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. Arkadan birisi kalkıyor. Ey imam diyor. Bize Kur'an'dan bahset. Kur'an'dan bir şeyler konuş. Kaç saattir falan böyle dedi. Filan böyle dedi deyip durdun. Bize Kur'an'dan konuş. O nebevi mektebin bir muallimidir. Nebevi medresede yetişmiştir bu isim. Nebevi medresede yetişen bir muallim. Eğitimin yani talim ve terbiyenin en büyük azığının merhamet olduğunu bilir. Cahillerin cehaletine cahillik ile karşılık vermez gerçek alimse. Çünkü gerçek al alimin hilmi cehline galebe çalmıştır. Ondaki hilim hoşgörü müsamaha merhametten dolayı çok üst düzeydedir. Onun için asla cahillerin cahilliğine kızmaz. Onlara bir ana şefkatiyle yaklaşır İşte burada onun örneğini görüyoruz bakın ders halkasında biri kalkıyor koca bir alime ne sabahtan beridir sözü uzatıp duruyorsun bize Kur'an'dan bahset ne şu falan anlattı şu filan anlattı diyor ve bu manada kızarak sesini de yükselterek bir şey söylüyor bakın ne diyor Mutarrıf İbni Abdillah vallahi bizler Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Aksine sadece Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin sünnetini mirasını öğrenmenin peşindeyiz. Bizim derdimiz budur. Bundan da başka bir derdimiz yoktur. Söz çok açık ama bir daha okumak istiyorum. Vallahi bizler Kur'an'a bedel arama peşinde değiliz. Kur'an'ın önüne bir şey geçireceğiz. Kur'an'a paralel Kur'an'lar oluşturacağız. İşte başka başka şeyler böyle bir şeyimiz yok bizim. Biz bedel arama peşinde değiliz. Aksine sadece Kur'an'ı bizden daha iyi bilenin sünnetini mirasını öğrenmenin peşindeyiz. Bizim derdimiz budur bundan başka da derdimiz yoktur. Dert buydu ve bu derdin altında inlediler o büyük insanlar. Hadis alimlerinin en temel özelliklerinden birisi nedir biliyor musunuz? Mesela gittiniz birine dediniz ki ben hadis öğreneceğim. O alim size ne sorar? Sen Kur'an'ı biliyor musun? Kur'an'ı ezbere biliyor musun? Eğer cevap hayırsa önce git Kur'an öğren sonra gel hadis öğren der. Selefi salihinden hiç kimse hiç kimse Kur'an'ın önüne bir şey geçirmez. Zaten Müslüman bunu yapmaz yapamaz böyle bir şey var mı? Dolayısıyla bu manada söylenen ithamların hepsi boştur ve ayakları yere basmaz ilme de dayanmaz. Tamamen sloganik sözlerdir bu sözlerin hiçbir ilmi dayanağı yoktur. Mesela El-Ameş'in adını bugün çok duyduk değil mi rahmetullahi aleyh geliyor birisi ona hadis öğrenmek istiyor sen Kur'an biliyor musun diyor hıkmık ezbere biliyor musun hafız mısın yok diyor git iyice Kur'an'ı ezberle ondan sonra gel gittim diyor Kur'an'la bu manada olması gereken münasebeti kurdum geldim. Ben geldim dedim El Ameş geç otur demedi gel bakalım bir imtihan edelim dedi seni beni imtihan etti baktı ki evet ben öğrenmişim sonra bana meclisinde yer açtı böyledir böyle bir ciddiyetle yürür bu iş bu ciddiyet zaten bu büyük müktesebatı bize kazandırmıştır. Allah bu müktesebatı bize kazandıran bütün alimlerimizden razı olsun. Başta selefi salihinin sertacı olan sahabe neslinin hepsinden en büyüğünden en küçüğüne kadar en baştaki isimden en sondaki ismine kadar Allah hepsinden razı olsun. Tabi'in nesli dediğimiz o ikinci neslin içerisindeki bütün alimlerimiz başımızın tacıdır. Allah onlardan da ebeden razı olsun. Onlardan sonra gelen ikinci hayırlı nesil olan hatta üçüncü olan sahabeyi de sayasak etbâ tabi'in neslinden de Allah ebeden razı olsun. O günden bugüne kadar da bu aziz İslam'ı bize ulaştıran tüm alimlerimizden, ariflerimizden, abitlerimizden, akillerimizden, akiflerimizden Allah ebeden razı olsun. Bizi yanlış yolların yolcusu etmesin. İzlenilecek ve takip edilecek yol. Nebevi mirası anlayan ve ona sadakatle sarılanların yoludur. Allah bizi de küçüklüğümüze rağmen bu yolun yolcusu kılsın. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.